Bismillahirrahmanirrahim İnşirah Suresi Mekke surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 8'e kadar senin göğsünü açmadık mı? yükünü üzerinden atmadık mı? ki o senin dilini bükmüştü ve senin şanını yükseltmedik mi? muhakkak ki güçlükle beraber bir kolaylık vardır elbette güçlükle beraber bir kolaylık vardır öyleyse boş kaldın mı hemen koyul ve Rabbına koş evet Rabbimiz Süleymanı Teala senin göğsünü açmadık mı senin göğsünü açıp aydınlatmadık mı geniş pol ve rahmet kılmadık mı diyerek, aynen şu ayette olduğu gibi, Allah kimi hidayete erdirmek isterse, onun kalbini İslam'a açar, diyor. allah Teala nasıl peygamberin göğsünü açık kılmışsa, aynı şekilde onun getirdiği dini de geniş, rahat, müsamaha dolu ve kolay bir din kılmıştır. Onda ağırlık, sıkıntı ve zorluk yoktur. Senin göğüsünü açmadık mı kavli mirat gecesi peygamberin göğsünün açılmasıdır. Yükünü üzerinden atmadık mı bu ifadede ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın gibidir. Ki o senin belini bıkmış bıkma anlamına gelen kelimede bu onu taşıma bana çok ağır geliyordu manasında. Ve senin şanını yükseltmedik mi? Ne zaman benim zikrim olursa sen de benimle beraber zikredilirsin. Çünkü kelime-i Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim denildiği gibi Muhammed'in Allah'ın kulu ve resul olduğu da şehadet etmek gerekiyor. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bizlere kolaylık sağlar, güçlük dilemez. Elbette güçlükle beraber de bir kolaylık vardır. Rabbim Subhanahu ve teala bizleri başımıza gelen her türlü bela ve musibette isyan eden değil, ona sığınan, ondan korkan ve muhakkak her zorluktan sonra bir kolaylık vereceğine inanan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.